Hazır Hocam abdest babına girmişken oradan bir soru sordum. Saçı uzun olan kişilerin saçın diplerine kadar suyu açtırması gerekir mi? Gerekmiyor. Yani yıkanmak değil mesletmektir. Mesela ben mesedersen problem yok. Bak deriye böyle ulaşıyor. <gülüyor> Sen mesedersen senin meslin deriye ulaşmaz. Evet. Saçların üstüne mesleteceksiniz. Evet. Çok O zaman, zaman mesle olmaz ki. Yani sizin yıkamanız lazım ki şey... Deriye, yani ulaşsın. deriye ulaşsın. Hı. Çok uzun saçlar diyeceğim, saçın ucuna vesaire olur mu? Mesmi? Mes. Hayır, saç biz mesimizi başımıza yapıyoruz. Saç diyelim ki uzun saçlı birisi bir hanım efendi düşünelim, beline kadar uzandı veya erkeklerden de uzun saçlı var. Şöyle aldı şurayı şöyle mesediver olmaz öyle. Hı. Şu başımıza mesedeceğiz Evet.